Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Hakkı İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta e, Dersim'deki barajlardan bahsedeceğiz. E, neden böyle bir konu seçtik? Aslında her zaman Dersim e, Revaç'ta olan bir e, yerimiz. Maalesef bu baraj ve hesler konusunda. Ancak e, 21 ile 22 Mayıs tarihlerinde biz Dersim'deydik. Su Hakkı kampanyası olarak. Susmuyoruz, Su Hakkımızı Savunuyoruz adlı bir Dersin etkinlik. buluşması yapmıştık. Evet, evet. Orada da e, bu çalışmayı Dersim Ekoloji Meclisi ile gerçekleştirdik. E, çok kısaca anlatayım mı ben? Evet. evet öyle bir şey yapalım. Için. Evet. Hı. Şimdi ben katılmıştım. Bir de Ercan Ayboğa arkadaşımızla birlikte. E, birinci günde belediye ile görüşmelerimiz oldu. Belediyeden çıktıktan sonra e, Dersim Ekoloji Meclisi'nin e, bulunduğu sen binasında bir toplantımız oldu. E, meclisten pek çok... Arkadaşımız da oradaydı. Su hakkından bahsettik, tarihçesinden bahsettik ve neler yapılabileceğinden bahsettik su hakkımızı savunmak için. Özellikle de kent bazında. Hı hı. Biz su hakkı kampanyası olarak her zaman söylüyoruz zaten belli bir miktara kadar yani insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar miktarın Belediye tarafından bize verilmesi gerekiyor. ücretsiz, yani musluk, verilmesi, ücretsiz gerek. verilmesi gerekiyor. Musluklarımızdan akması gerekiyor. Şebeke suyu olarak. Elektirikte de su akması gerekiyor. Evet. Ve içilebilir lezzetle de diyelim onu da ekleyelim. Bunun mücadelesini veriyoruz. Dersimde de ekoloji meclisinden gelen arkadaşlarımızla birlikte aslında bu konuyu hani oranın gündemine taşımak istedik. Geri gelmişken söyleyelim evet. bu konuda bir imza kampanyamız var. Hala evet, devam aynen. ediyor. Yıl sonuna kadar da devam edecek. Dinleyenler arasından da imza vermek isteyenler olursa su evet. hakkı. ...nokta org sitesinden imza e, sayfasına ulaşılabiliyor. Hı hı. E, tam da Akgün'ün ifade ettiği şeyleri talep ediyoruz. Musluklarımızdan lezzetli, hı hı. içilebilir nitelikte su akmasını... E, ...ve temel ihtiyaçlara yetecek miktardaki suyun ücretsiz verilmesini talep ediyoruz. Bu hem su varlıklarının korunması hem de bir insan hakkı olarak... E, ...suyun tanınması açısından e, pratik bir hı hı. talep. Olmazsa olmaz bir talep. Evet. Şimdi bu toplantıdan sonra ertesi günde çok güzel bir etkinliğimiz vardı saat 5'ten 9'a kadar sürdü açık havada Seyit Rıza meydanında çocuklarla birlikte boyama etkinliği ve bu boyama etkinliğinin sonunda çocuklara matara dağıttık çünkü şimdi ambalajda su meselesi çok önemli bir mesele. E, ...mosluklarımızdan içilebilir su akacak... ...ve bizim onu da yanımıza taşımamız gerekiyor bazen... ...mataralar Hı. bu işe yarıyor... ...çocuklarımıza böyle mataralarda da artık ...film gösterimleri vardı... Evet. ...böyle böyle güzel Orada etkinliğimiz oldu... ...orada tanıştığımız... E, ...Dersim Ekoloji Meclisi'nden Meral Uç'la... ...şimdi e, bir başka önemli sorunu konuşmak üzere... Evet. E, ...program yapıyoruz... Dersimin dört bir etrafını sarmış olan baraj ve HES meselesini konuşacağız. Evet. Meral merhaba, hoş geldin. Merhabalar Meral. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, ha. seni sormalı. <gülüyor> Allah bizi şey iyiyiz. Evet. Yani işte geldiniz buraya, Akın Hocam buraya geldi. Hı -hı. Ee, umarım dersimi beğenmişsiniz. sanırsam ilk defa geliyordu. Evet. Tam da güzel Mayıs zamanında geldi. dersin en güzel olduğu zamanlardan e, e, bir tanesi. Evet. Güzel bir çalışma yaptık sizinle. Gerçekten biz de çok um, memnun kaldık. bundan çok teşekkür zaten ederiz. Zaten ortak size. çalışmalarımıza devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, aynen. Bizim için de su hakkı meselesi çok önemli mesele. Zaten barajlara karşı yaptığımız mücadelenin temelinde yatan mesele su hakkı meselesi açıkçası. Hı -hı. Biraz Hı -hı. da böyle değerlendirmek gerekiyor Hı -hı. baraj meselesini. ...çok boyutlu bir mesele... baraj sonra... ...biraz sonra da ayrıntısıyla... ...belli şeyleri konuşuruz diye düşünüyorum... Hı hı. ...hani böyle olayın hukuki ve prosedür yönüne... ...kaçmadan... ...biraz daha... ...ne yapılabilir, durum hı hı. nedir üzerinden... ...birkaç şey aktarmak isterim tabii ki... Tabii... Evet. ...Meral şöyle başlayabiliriz aslında... ...Dersim... ...il sınırları içerisinde... ...yapılması planlanan... ...27 Baraj... ...ve HES projesi olduğunu... Biliyoruz yazılan materyallerden e, evet. bu çıkıyor. Aynı zamanda faaliyet gösteren 7 HES ve baraj var. E, yani bu evet. kentin evet. etrafında e, ve bazılarının hikayesi çok ilginç. Evet. Çok acı ve ilginç. Acı ve ilginç. Onlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Konak Tepe barajını konuşalım, Mercan hesi evet. konuşalım, Hı. merkezde Muzur üzerindeki uzun, uzun çayı. Çayı. Çay. çayı konuşalım. Aslında işte az önce de söyledim, 27 baraj ve hes. ...yapılması planlanıyor. 27 tanesini konuşmaya imkanımız yoktur. Tabii. Ama Yok. e, öncelik e, hangisinden başlayalım dersen sana yani bırakalım. Ben, e, öncelikle çayla başlamak istiyorum. Çünkü Hı -hı. bizim barajlarla e, karşı karşıya kalma durumumuz... ...1993 yılında Uzunçayır Barajı'nın e, Dersim İl Merkezi'nde yapılması aslında başladı. Ve o zamana kadar hani ne Dersim Halkı'nın gündeminde baraj vardı... ...ne de barajın ortaya çıkarıcı ile ilgili e, kamuoyunda bir bilgi vardı. E, bu barajın yapımı o kadar uzun bir zaman aldı ki... ...sonuçta e, bölgedeki çatışmalar ortamı siz de biliyorsunuz. Hı hı. Kolay bir şeyler olmuyor nihayetinde. Evet. Ve aynı zamanda bilinçli olarak bu barajın yapımı çok uzun bir zaman aldı. Çünkü, 2003 yılında mı tamamlandı öyle e, bir... Evet evet. Onların seneden bahsediyoruz düşünün, yani. 2003'te tamamlandı. Fakat bu barajın su tutma durumu 2009 yılına denk geliyor. Yani hı. baraj bittikten sonra dahi elektrik üretimine başlamasına rağmen yine de bir gölet alanı tam olarak oluşmamıştı. Hı hı. Şu an 13 kilometrelik e, kilometre kalilik bir gölet alanı var. Ee, evet. Uzunçayır barajının. E, çünkü su tuttuğu an hem dersin önemli e, ziyaretlerinden bir tanesi Goluçeli Ziyareti saatına kalacaktı hem de. Artık çok büyük bir tepki oluşacağının farkına varmıştı şirket. Ama gerçekten suyun tutulduğu gün yavaş yavaş su yükseldi ve evet. 2-3 gün boyunca tüm halk vadinin etrafında oturmuş suyun yükselmesini bekliyordu. Yani o anı görmenizi isterdim. Evet. Yani çünkü o ana kadar inanmıyorduk. Yani hı hı. o baraj faaliyete geçemez dersin merkezdeki su muzurca'yı e, kesinlikle göl haline gelemez yani çünkü görmediğiniz bir şeydi inan, yani toplum olarak inanmak istemiyorduk evet evet, e, evet eğlenceler yapıyorlardı ilgili mahkeme hı. süreçleri vardı bir şey diyorduk yani bir şekilde bu baraj yok yok olmaz diyorduk çünkü 13 yıl boyunca e, uğraştılar o barajı yapmak için hı hı. yok diyorduk ama o gölün tutulduğu zamanı yani hiç unutamam hayat benim için bir dönüm noktası olmuştur. Bu evet. baraj meselesinde veya ekoloji meselelerinde e, mücadele de temel dönüm noktalarından bir tanesi olduğu için e, paylaşmak istedim. Evet. Aslında iş buradan başladı. Daha sonra da e, Dert Malk şunu anladı. Yok yani sistem, devlet baraj yapma konusunda e, net. Yani daha doğrusu... ısrarcı e, olacak. E, e, ve bizi zorlayacak yani... Dört bir tarafı baraj projeleri gün bir gün ortaya çıkmaya başlamıştı zaten. 2000'in yılların başında. Barış Belezi'ye daha önce görüşmeniz olmuş bildiğim kadarıyla. O da biraz bahsetmiştir. Hı hı. Mesela o süreçte Mercan tabii ki çok etki bir baraj projesi yine. Mercan bitti, Tatar bitti. Yani insanlar birdenbire ne uğradığını şaşırdılar. Dersin'in büyük bir kısmı yani güney hattından güneydoğu ve güneybatı kısmı tamamen sular altında e, kalmaya başladı arka arkaya yani bir barajın bittiği noktadan itibaren başka bir baraj başlıyor hı hı. mesela Elazığ sınır tarafında olan pembelik barajına gidersiniz arka arkaya da yani hı hı. E, pembelik biter seyantepe başlar seyanteantepe'den önce de tatar başlar hani sıra sıra hani, atabilir mi böyle bir e, boş alan bırakmadan yani bir şekilde sanırsam dersin Aday, ada gibi bir görülme e, Sahip olacaktı kaç yıl sonra yani. Yani Biz bunu engellenmestik tabi ki evet. e Buradan konak tepeye geçersek Zaten işte kuzey sahası Kuzey tarafındaki e, Vade alanı Muzur e, Milli Parkı hı hı. E, işte, Asıl dönüm noktası burası Yani Muzur Milli Parkı'nda Şu an yapılması planlanan Bozkaya, Kale Tepe, Konak Tepe, Akyayık Simercan e, Barajı Zaten Muzur Çayının o, ovacık tarafındaki ilk küçük, küçük derelerden bir tanesiydi. Yani yakın yerler birbirine. Yani düşünün, bu barajdan isimleri duymaya başladığı zaman a dedik. Yani evet, Muzur Milli Parkı sit olarak, Park yani, olarak kabul, alan olarak kabul ediliyor. Muzur Milli Parkı Hı -hı. bizim için de kutsal bir alan. Belki dersin Alivi inancını bilirsiniz. Yani bu alan e, bizim için daha keçilerin yaşadığı, başakların yaşadığı, daha keçileri bizim inancımıza kutsaldır. E, biliyorsunuz belki. Yani, yani bizim kutsal topraklar olarak saydığımız bir alan nihayetinde. Sadece bir milli park olarak görmüyoruz. Tabii Hı -hı. ki milli park olarak Tabii. da şunu söyleyebiliriz. 1500 tane bitki türün olduğu iki çeşit endemik e, türün e, barındığı hatta bununla ilgili daha bilimsel botanik gibi, e, biyolojik çalışmaların yapılmadığı nadide bir alan. Ve siz böyle bir nadide alanı e, diyorsunuz ki ben baraj yapacağım. Hı -hı. Ve bir tane değil. Bir sürü baraj yapacağım. Yani bir damla su akmayacak barajın özen gibi bir şey söylüyorlar. Bize. Toprağa değmeyecek, bir damla su değmeyecek. akmayacak. Değmeyecek, evet. evet. Aynen kesinlikle. Mesela Konaktepe çok kritik bir noktada duruyor e, bu açıdan. Neden? Çünkü Konaktepe Dersim ile Ovacık arasındaki yol güzergahını tamamen su altına bırakacak. Evet. Bu şekilde ilçe artık Dersim ilçesi olmasına rağmen... Dersin bağlantı bağlantısı kalmayacak. Adamlar daha bunu önceden düşünüp sene, 2-3 sene önceden e, Hozat'a bağlayan bir yol güzergahı yapmışlar ve o yol Elazığ'a bağlanıyor düşünün. Yani böyle bir e, durum da var. Hı -hı. E şimdi bu kadar yakın bir yol güzergahını kapatıp insanları daha uzak bir güzergaha gönderiyorsunuz. O ilçenin merkeziyle itibatını kesiyorsunuz, ticari ekonomik itibatı, aynı zamanda kültürel doku anlamında da itibatını kesiyorsunuz. Yani parçalıyorsunuz aslında bir evet. şehrin bütünlüğünü. Yani Ovacık deyince açıklamasını yapalım. Sonuçta Dersim'in bir ilçesi değil mi? E, Merak. Tabii ki Dersim'in evet. hem merkezle de, Ovacık arasındaki bağlantı. Bilinen, hani belediye başkanımız da Ovacık belediye başkanımız da biliniyor biliyorsunuz. Evet. olarak hani evet. herkesin çok bildiği, en fazla bildiği ilçelerimizden bir tanesi. Ve nadide bizim nadide ülkelerimizden bir tanesi çünkü doğa bakımından ve kültür bakımından da aynı zamanda önemli evet, Meral yani. istersen biraz daha şey yapabilirim e, bilgi verelim istersen şimdi bu Tabii tam ki. da Konaktepe e, barajının e, yapıldığı yer evet e, Muzur Mil Vadisi Milli Park'ın e, park e, alanı e, içerisinde Yani HES 1 ve HES 2 şeklinde bir planlaması var evet. HES 1 e, yani aşağı tornava denilen e, kısımdan başlıyor Hepsi de yine onun şey etikide biraz daha dersime yakın bir alandaki bir yerden başlıyor. Hatta bunların biz tam olarak birebir buraya yapıların dair şeyden, çelişicilikten tam şey de alamıyorsunuz mesela. Hani yer sistem, güvenlik gereksinimi bunlar be tam olarak hı hı. verilmiyor. Sadece bizim genel olarak tespit ettiğimiz şeyler bu. Şimdi i̇şin kötü tarafı Danıştay yani mevzu milli parkındaki barajlar için Et, e, raporundan e, muaf olamaz üzerinden bir e, beyanat sundu ortaya. Yani daha doğrusu şunu söyledi. Kardeşim de, de siz Bozkaya, Kaletepe, Konaktepe, Konak Tepe, bakın bir sürü baraj yapıyorsunuz. Fakat bu barajlar için ayrı ayrı çet almışsınız. Nasıl ayrı çet alabiliyorsunuz? Hı hı. Burası hı hı. bir milli park. Siz bir bütünlük bir şekilde parça parça çet alarak kimi kandırıyorsunuz? Hı hı. Yani tam işte en kararı bu. Bu aldığınız çetler kabul edilemez. Bütünlük bir çet alınması gerekiyordu. O yüzden de durdurma karar veriyor. Danıştay'ın durdurma kararı var. Ama işte zaten Türkiye'de genel sorun bu değil mi? Yani mahkemeler, danıştaylar durdurma kararı versin. Kimsenin de... Yani Hayata bayramadık. geçmiyor zaten. <gülüyor> tabii çevre şehircilik 20 Şubat'a kadar çevre şehircilik müdürlüğü dersindeki 20 Şubat'a Şubat kadar şey dedi, askıya aldı konaktör barajın imar planını. Hı. İnanamadık. Hı hı. Yani inanmadı dedik. Yani böyle kararlar var ama e, tabii ki sistem sonuçta kendisini çelişen e, bir sürü şey yapıyor nihayetinde hı hı, denetleme de yok yani bazı şeylerde de diğer barajlardan da bahsedeceğiz kimisinin hiçbir izni olmadan hı hı, başlamış tabii. inşallah mesela hala ruhsatsız çalışan bir baraj uzun evet. şehir aynı aynı 2003'ten bu yana çalışıyor mercan değil mi faaliyette tabi tabi yani Aynı evet. şekilde. 13 senedir Mercan devam Mercan'ın tarihini biraz daha detaylı alalım. Evet Çünkü çok iyi. Yani, yani... Çok açıkçası çok bizden, bizim ekoloji meclisinin kurulması aşamasından daha önceki süreçlerde faaliyette olan bir baraj olduğu için çok çok bir barış beye kadar tarihine hakim olmam. Ama 85 hmm. yıl, 1980'li. 85'te başlamış yıl. galiba yapımı. Evet. evet. Efendim? 85, 85 yılında başlıyor evet. yapımı. Tabii. Meral 2003'te 2003'de 2003'de üretime önemli geçiyor Mercan regulatory evet, ve hidrolik kolay bir alan değil yani devletin orada yani bulunduğu mevki bakımından o barajın yapılması fakat sıkıntı şu yani çet meselesi orası için de geçerli. Devletin yani daha doğrusu şirketin ortaya koyduğu durum da şu diyor ki ben o yıl o yıllarda çet yani çet meselesi yoktu. O hmm. süreçte alınmış kararlar. O yüzden de bize chat uygulamamız üzerinden bir sahtsa ortaya koyuyorlar. Evet. Kardeşim sen tamam da bunun... ...başlama durumu seksenmiş olabilir... ...2003'te bitirmişsen bunu ya... ...yani evet, hı hı. çok uzun bir süreç... ...o süreçte dair dünya kadar şey değişmiş... ...nihayetinde sana buna dönük... ...mahkeme açılmış... ...mahkemeden çıkan kararlar var... ...ama yani nihayetinde... Yani ...temel sıkıntımız bu zaten yani... ...Pembelik barış için aynı şey geçerli... ...yani hı. hepsi için aynı şey geçerli... ...yani şu an... Evet. Ee, ...şimdi Bunlar... 2010 yılında... Ee dersim Kültür, kültürel ve doğal miras koruma girişimi bir başvuruda bulunuyor bu evet. mercan hes ile ilgili e, olarak çevre ve orman bakanlığına e, bu işte mercan hes hesin kaçak yapıldığını daha o dönemde bilinmiyor sadece Hı. hani e, burada olmaması gerekir. ...yapılmaması milli gerekir diye evet milli park içinde olduğu Hı -hı. için ee, bununla ilgili bir dava açıyor genel müdürlükten bir yanıt geliyor zaten burada ortaya çıkıyor evet. bu mercan hesin izinsiz oldu ee, evet e, biraz vakit alacak ama bu Orman ve Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yanıtı e, ibretlik olsun diye okumakta fayda evet. görüyorum ben. E, şöyle bir yanıt vermiş Çevre ve Orman Bakanlığı. E, yaptığınız idari başvuruda yapım aşamasında Milli Park'tan sorumlu kurum olan Orman Genel Müdürlüğü'nden ve yapımı üstlenen e, DSE'yi Genel Müdürlüğü'nden söz konusu Mercan Hesle'ye HES ilgili arşiv kayıtlarında bilgi ve belge olup olmadığını talep edilmişti. Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan değerlendirme neticesinde her iki kurumdan gelen yazışmalar çerçevesinde Mercan HES'e ilişkin resmi bir izin talebi ve iznin olmadığı, verilmiş olan herhangi bir resmi iznin bulunmadığından Mercan HES'in hangi resmi süreç kapsamında onaylı olarak mütalaa edildiğinin anlaşılamadığı Mahalde incelemeye gerek duyulmadığı, verilmiş olan herhangi bir resim, resmi izin bulunmadığından mevcut olmayan belgelerin tarafınıza iletilmesinin de mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Şaka, Şaka gibi ya, yani. Evet. <gülüyor> şey, şey, şey, böyle şey. bir şey vardı. Şaban ne yaşar ne yaşamaz. Yani. Yani yaşar ne <gülüyor> yaşar ne yaşamaz. <gülüyor> yaşar ne bir şey. Yani <gülüyor> koskoca HES var Milli Park'ın ortasında, ortasında ama e, izniyle ilgili yok. hiç izin yok. İzin olup ol, neden olmadığı da belli değil. Hiç kimsenin haberi yok yani. <gülüyor> Bildiğiniz e, Vahşi Batı Texas. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani. Şu an bizim yaşadığımız yani barajlar Barajlar ile ilgili bir bütün olarak yaşadığımız bu hı hı. Fakat şimdi bu tür durumlarda Artık bunlar önlem almaya başladı Mesela ne yapıyorlar Şimdi bu Muzur ıı, Milli Parkı'nda Yapılacak barajlar ile ilgili Tabi yıllar yani Uzun süredir mahkeme süreçleri var ee, Çevre ıı, Bakanlığı sanırsam Bunu talep ediyor Milli Parklar Genel Müdürlüğü e, Muzur Milli Parkı'nın uzun devreli Gelişim planını hazırlıyor hı hı. 2012'de uzun devreli gelişim planına bu barajları işliyorlar arkadaşlar. Evet, Hı -hı. evet. evet. Hı -hı. Bozkaya, Kaletepe, Konaktepe, Mercan hepsi, düşünün bir milli parkın uzun devreli gelişim planını hazırlıyorsunuz ve utanmadan oraya barajları evet. işliyorsunuz. Buna gerekçe olarak da neyi gösteriyorlar biliyor musunuz? Ee, şirket 10 tane üniversite üniversitedeki hocalara hiç buraya gelmemişler bu hocalar. Çünkü kanıt olarak hani zaten e, ellerinde belge yok bu anlamda. Buraya gelip çalışkanlar hiçbir delil yok ellerinde. Buraya gelmeden rapor hazırlıyorlar. O raporu isten bunlar koyuluyor. Evet. Masa başından rapor hazırlamak diyoruz biz evet, ona. Masa Copy paste çet rapor raporları. ...copy-paste ıı, araştırmalar... ...incelemeler... E, ...böyle olmaz yani. Bilim yani insanı, eğer kendine bilim insan diyorlarsa yani... Evet. ...nasıl kendine bunu yakıştırabilir... ...o da ayrı bir dert yani... ...bilim roloji insanlar nasıl böyle bir anlayışa sahip olabiliyor... ...insan da düşünmeden edemiyor yani... Evet. ...ya bunlar hepsi... ...mahkeme süreçlerinin sunulmuş şeyler aslında... ...tabi tabi... ...yani bu Mercan Hess ile ilgili... ...sayısız e, başvuru var... ...dava Hı. açılmış... ...ama her birinde... E, ...ya takipsizlik kararı verilmiş... ...ya da işte son, bir tarzda sonuca... ...bağlanmamış... ...oysa ortada çok açık bir biçimde... ...hukuksuz bir durum söz konusu... ...yani Baştan milli park alanlarında... ...herhangi bir projenin... ...hayata geçirilmesinde... ...üstün kamu yararı olması... ...ve çevresel etki değerlendirmesi... ...mutlaka yapılması gerekiyor... Yani Bunun izni dahi yok. <gülüyor> olmayan bir baraj 2003 yılından beri enerji üretiliyor. 2010 yılından itibaren de bu barajın e, izinsiz yapıldığı biliniyor ve e, bununla Yine ilgili şey dava açılıyor. Hı. Ve bununla ilgili de evet şu ana kadar. 6 sene geçmiş ama hiçbir şey yok yani. Herhangi bir şey yapılamıyor. Bir şey yok değil mi Meral? Yani bizim bildiğimiz kadarıyla öyle. Herhangi bir sonuca ulaşılmış yani, değil. Tabii yani hukuki süreçler zaten siz de takip ediyorsunuz yani, ara, yani bu yönde araştırmalarınız var. Yani sorun zaten hukuki meselesi değil yani. Evet. Türkiye'de şu an yaşanan birçok durumun hüküke anlamda yani açıklamasını yapamıyorsunuz gibi evet. ortaya çıkan kararları. Bunun için de geçerli. Yani siz en üst mercilerden biri olan danıştayın aldığı kararları uygulamıyorsunuz. Ötesi mi var? Hı hı. Şimdi Barış hı hı. Bey bu anlamda buradaki valiliklerle falan da görüşmüştü. Hatta bizim yani buradaki belediye başkanları kurumlar. Ya şimdi kardeşim bunlar ee, kaçak çalışıyor. Yani usulsüz çalışıyor. Kaçaklar bunlar deniyor. Bunlarla direkt valiye veriyor. Diyor ki siz en buradaki ...en yetkili mercisiniz, mükemmülsünüz... ...sizin kapatmanız gerekiyor bunları... Hı hı. ...e diyor ki... Elazığ İde, İde, İdezen ilgili bir durum var diyor. O, burası bizim şeyimiz için onlara başlıyor. Onlar diyor şeyi vermişler, yetkiyi. Yok şurası yapmış, burası yapmış. Hı -hı, topu atıyorlar yani, birbirlerine. Tabii, evet. topu atma bir de e, büyük bir kısmına cevaplamama. Karşılık vermiyor. Yani, Verildiğinde bu. de böyle e, akıllara zarar cevaplar zaten. Ayrıca bu meselenin takibinde iki tane başı başına sorun var. Bir, cidden hani bu davaları takip edebilmek dava ha. açmak bunlar çok e, meşakkatli işler. Çok uzmanlık bilgisi e, Evet, uzmanlık beden. bilgisi gerektiren işler, Hı. üstünde evet. uğraşmak. Evet. Biliyoruz ki bir sürü yani chat e, talep ettiğinizde yeniden e, bir sürü Masraf para ödemek, ödemek zorundasınız. Ee, bir bu yanı var meselenin. Bir ikincisi evet. ise iş işten geçiyor yani bizler hareket edinceye kadar işte davalar açılıncaya kadar yereldeki insanlar dava açıncaya kadar yapıp e, iş etmeye alınıyor Sonra zaten oluyor evet her şey. yüzden, e, sadece hukuksal süreci beklememek gerekiyor zaten farklı çalışmalar yapmak gerekiyor ama bununla ilgili de şimdi birkaç örnek verelim yıllardır hı hı. hani zaten buradaki avukatlar yani Site alanını ilan edilmesi için tekrar hukuki süreçler başlatıyorlar. Fakat Hı -hı. biz e, şunu tartıştık ekoloji meclisi olarak dedik ki e, yine dönüp dolaş hukuka e, hukuku bekliyoruz yani, yani adaleti bekliyoruz. Fakat somut olarak ne yapabiliriz? Mesela Türkiye jeoloji Mühendisleri Odası'nın e, Muzur Milli Parkının Jeopark olabilmesi için Jeopak alanı ilan edilebilmesi için daha doğrusu Hı -hı. yaptığı e, bir çalışma var. E, 28 Mayıs'ta buraya gelip çalışmalarını tekrar başlatacaklar. Yani burada bir e, fizibilite çalışması yapacaklar. Bir heyet gelecek, e, jeoloklardan jeoloklardan oluşan bir heyet. Ve bu heyet e, yaptığı çalışmayı raporu çevreciyecek bakan bakanlarına oradan da e, Türkiye. E, Milli Komitesi'ne, UNESCO Milli Komitesi'ne sunacak aynı şekilde. Bunun çalışmasını mesela takip ediyoruz. Biz kendilerine sürekli görüşme halindeyiz. Bu çerçevede belediyenin bir jeopark birimi kurulması için girişimlerde bulunduk. Sağolsun belediye hemen bu anlamda çalışmalara başladı. İkinci bir durum, geçen ay Dersin'deki bütün belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya toplayıp dedi ki, hani bizim, evet, 10 tane üniversite e, rapor hazırlamış, usulsüz raporlar olduğunu düşünüyoruz. Fakat e, bu yönük, bu, buna yönük yönelik burada bir fizibilite çalışması yapılması gerekiyor, akademisyenlerin gelmesi gerekiyor ve bu çağrı sizlerin yap, yapmanız gerekiyor. Dersindeki bütün belediye başkanları, perte çağrış, e, bir metin hazırladık. O metinde de e, TUMOP e, genel merkezine e, bir çağrda bulunuldu. E, dersin e, bütün olarak Dersim'in ama özellikle Muzur e, Milli Parkı'nın, Muzur Vadisi'nin bilimsel olarak araştırılması için e, TUMOP'tan bir heyet buraya çağrıldı. Aynı zamanda keski bir heyet, gönderi, e, heyet çağrısında bulunacağız. E, keski sosyal açıdan e, hani buraya gelip bir çalışma yapmalar için bir çağrıda bulunacağız. Ama TUMOP'tan gönderecek heyet büyük ihtimalle Mayıs ayında gelecek ve bizim için çok çok önemli. Evet. Zira bundan sonraki süreçte işte yapılacak bilimsel çalışmalar Bizim, e, elimizi güçlendirecek Hı. çalışmalardır. Böyle de değerli gerekiyor. Evet. Tabii bir de bunun eee e, ve, ve benzer açıklamalar ayağı nihayetinde her zaman vardı. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde de olacak. Ovacık e, Belediyesi ile Ovacıktaki yerel derneklerle e, sürekli irtibat halinde bu çerçevede e, köylerle ilgili bir çalışmamız olacak. E, burada hemen Konaktepe'ye geçin çünkü Konaktepe Evet, yani çok az ya, zamanımız alanı, kaldı bu arada e, Bir dakikamız var ona göre e, Toparlayabilirsek evet. evet. Ama Hı. ben hemen şey söyleyeyim Meral, de... Bu yaptığınız çalışmaları e, Bizlerle de paylaşırsanız Biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışırız Tabii ki, Hı. Hı. Tabii ki O zaman en son şundan bahsettiğim Yani Duamız diyoruz ya yani evet. dağ keçileri bizim için kutsalımızdı demiştik. Mesela evet. Pembelik Barajında çok hazin durumlar yaşadık. O baraj yapımı evet. esnasında ve sonrasında birçok dağ keçisi öldü. Suyun karşı tarafına geçmeye çalışırken bunu yaşadılar. Biliyorsunuz Pembelik Barajı bittiği zaman Alduç ailesinin bulunduğu alan da su altı, yani toprakları su altında kalınca köprü. Evet geçişli engellenmişti. Hem Hı -hı. insanların çok ciddi bir mağduriyeti, hem de doğadaki yabanın hayvanların aşakların darg keçilerin yani evet. de geçiş güzel yahalarını yok ediyorsunuz. Evet, hayvanlar. O, o fotoğraflar o basına yansıdı zaten. Bizim en büyük yani ya bu çok büyük bir vicdansızlık ve yani dayanılır gibi değil bizim için. Hele evet. kutsallarımız olduğu için bizim için bir kat daha. Yani, Tam. tahmin edebildiğimiz bir durum değil ve kesinlikle buna izin vermeyeceğiz bir şekilde bu barajların yapımına izin vermek bizim ölümümüz ve yok olmamız demek yani tek söyleyebileceğimiz bu olabilir evet çok teşekkür ediyoruz merak. evet teşekkür ediyoruz Merak bu mücadele ben devam edecek. Yıllardır devam ediyor zaten ama bundan sonra da devam edecek. Biz de su hakkı kampanyası olarak su hakkıyla doğrudan alakası olan bu meselenin takipçisi olacağız. Her çok şey için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Üzere, Teşekkürler. Teşekkürler. Evet su hakkından bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Su hakkı